Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin. Esselatu ala ala ve Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve Efendim bugün 13. elemanın, Hikmetül istaze'nin 13. işaretinin 2. noktasını paylaşacağız. Şeytanın mühim bir desisesi, insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istaze yolunu kapasın. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta taksirattan takdis etsin. Şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Evet, şeytanın en mühim desisesi bu. İnsan insan için en büyük düşüş aslında kusurlarını görmemektir. Kusurlarını görmemek kendisini kusursuz bilmek kadar büyük bir problemi yok insanın. Çünkü kusurunu görmeyen insan kusurunu düzeltme yoluna gitmeyecektir. Şeytan bu düzeseyi çok e, mısır rane kullanıyor. Ta ki istiğfar ve istaze yolunu kapatsın. Ta ki insan kusurunu bilip Cenab-ı af istemesin. Ve daha sonra aynı günaha düşmemek için Cenab-ı Hakk'a sığınmasın. Malum olduğu üzere şeytanla Hazreti Adem'in macerası neredeyse beraber başlıyor. Ya da bizim maceramızla şeytanın Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kovulması beraber başlıyor. Hazreti Adem de hata ediyor. Şeytan da hata ediyor. Peki ikisi de hata ediyor da niçin şeytan rahmetten kovuluyor? Hazreti Adem kovulmuyor. Aslında buradaki en temel vurgu gelip istiğfara dayanıyor. Şeytan hata ediyor fakat hatasını itiraf etmiyor. Hatta müdafaa ediyor. Hazreti Adem ise hatasını biliyor, istiğfar ediyor ve bir daha aynı hataya düşmemek için bütün mevcudiyetiyle Cenab-ı Hak'ka yöneliyor. Evet. Dolayısıyla şeytanla insanın temel farkı Hatasını bilip, hatasında ısrar edip etmeme konusunda düğümleniyor. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta taksirattan takdis etsin. Evet. İnsanın en temel, güdülerinden bir tanesi de kendisine çok büyük değer vermesi, kıymet atfetmesidir. Dolayısıyla bu değeri, bu kıymeti düşüren ne varsa insandan şiddetle kaçar. İnsan enaniyetini sever ve müdafaa eder. Bu insanın çok önemli özelliklerinden bir tanesi. İşte şeytan da bu yönünü kullanıyor. İnsanın, insanın enaniyetini, benliğini okşuyor. Kabartıyor, köpürtüyor. Adeta bütün duygularını silip süpürüyor. Sen bütün varlığıyla bir ene kesiliyor. Üstad 30. Sözde bunu def, e, teferruatlı olarak anlatıyoruz. Evet. Dolayısıyla şeytanın bu tahrikiyle nefis kendini avukat gibi müdafaa ediyor. Avukatın işi nedir? Müdafadır. Ne olursa olsun müvekkilini müdafaa eder avukat. Adeta nefis de öyle. Her vesileyle kendini kusurlardan münezzeh mukaddes gösteriyor adeta. Bir ilahı meteder gibi men ittakata ilahü hevâ ayetinde ifade edildiği gibi insan Rabbini takdis etmek için, Rabbini tesbih etmiş, etmek için kendisine verilen hissiyatı bizzat kendi nefsine mütevecci olarak kullanıyor. Ciddi bir düşüş. Bu yüzden Rabbini takdis etmesi, günahlardan münezzeh görmesi gerekirken, kendine adı ben günahlardan münezzeh bir varlığım der gibi bir düşünce temelinde insan kendisini müdafaa ediyor. Bu da insan için düşebileceği en derin noktadır. Evet. Çünkü insanın e, ilminin başlangıcı nefsini bilmesi. Nefsinin azini ve fakrını bilmesidir. Nefsinin kendisinin değil Rabbinin mahluku olduğunu bilmesi ve nefsinde ne görünüyorsa fazilet namına iftihar edilecek ne varsa elhamdülillah ünvanı içerisinde Cenab-ı Hakk'a tahsis etmesi gerekiyor. Fakat nefis şeytanın telkiniyle böyle bir durumdan ciddi oranda uzaklaşabiliyor terbiye edilmezse. Evet. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Evet. Kusurunu görmez. Bir şekilde görse de işte böyle bir kusurum var ama bunun için gerekli, gerekçelerim de var diye insan yorum yaparak o kusurunu kusur olmaktan çıkartmaya çalışır. Bir sürü bahaneler uydurur. وَاِنُ الرِّدَا عَنْ كُلَّ عَيْبٍ sırrıyla. Yani rıza gözü ayıpları görmez. Ayıplara kördür. Yani insan sevdiğinin ayıplarını görmez. Yani aşığın gözü kördür derler ya. İnsan birisini aşkla, muhabbetle baktığı zaman onun ayıplarını görmez. Büyük ayıplarını küçük görür. Aşkın körlüğü bundandır. İşte insan da nefsine aşık olursa, nefsine ciddi muhabbet ederse nefsin hiçbir ayıbını görmez. Adet kendisini kusursuz bir mabut gibi, bir ilah gibi kabul eder. Evet, nefsine nazar rızayla rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez, şeytana maskara olur. Evet, insan ayıbını görecek ki itiraf edecek. Yani hasta önce hastalığını kabul edecek ki tedaviyi kabul etsin. Kendisini hasta görmeyen bir insan doktorun semtine bile uğramaz. Değil tedaviyi kabul etmek. Dolayısıyla öncelikle insanın ayıbını görmesi çok önemli. Evet Cenab-ı Hak bir kulu severse onu ayıplarını gösterir diye bir hadis-i şerif var. Demek ki insan ayıbını görmesi bütün hikmetlerin başı. Evet. Ayıpsız insan olmaz. Ayu bunu görmeyen insan ciddi oranda insanlık manasından uzaklaşmış olur. Evet. Şeytanın safını iltake etmiş olur. Çünkü şeytanın vasfı ayibını görmemek, hatta müdafaa etmek. Evet, ayibını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez. Yani bunun için af dilemez Cenabaktan. istaze etmez. Dolayısıyla Allah'a sığınıp bir dahi böyle hatalara düşmemek için ciddi bir e, kast içerisinde olmaz şeytana maskara olur. Şeytan onu en haliyetinden tutar, bu yönünden tutar. Sürekli oyum oyum oynatır. Dolayısıyla insan şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber halişan "Ve ma nefs le ammaretü bis süi illâ mâ rahime rabbi. dediği halde nefse nasıl itimat edilebilir? Bir peygamberdir. İlahi terbiyeden geçmiş bir insandır. Buna rağmen ben nefsimi temize çıkarmam diyor. Nefis sürekli kötülüğü emreder. Rabbimin rahmeti olmasa. Tarzında bir ifadeyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber nefse itimat edilmeyeceğini bize telkin ediyor. Bir peygamber nefsini bu derece tehlikeli ve riskli görüyorsa bizim nasıl görmemiz gerekir? Bu çok önemli. Evet insanın nefsine karşı tetikte durması gerekiyor. Nefsini ittiham eden kusurunu görür. Nefsini suçlayan kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istaze eder. İstaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Evet İnsan nefsini itham etmezse, suçlamazsa, nefsin kusurlarını görmez. Bu kusur zamanla yerleşir, kemikleşir, daha sonra kusurdan kurtulmanın imkanı kalmaz. Yani alışkanlıklar, başlangıçta insanın bilerek yaptığı şeylerdir. Ama daha sonra alışkanlıklar o insanı esir alır, daha kurtulamaz. Evet, o yüzden küçük de olsa günahlara devam edildiği zaman terkine mahalle olmayacak bir duruma geliyoruz. O yüzden insanın kusurunu zamanında fark edip hemen tövbe istiğfarlı izah etmesi gerekir. Yoksa şeytan onun oyununu çok kullanır. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Evet kusur kusurdur. Her insan hata edebilir düşebilir. Fakat o kusurunu görmemek o kusurdan çok daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse affa müstahak olur. Evet ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şirk hariç her türlü günahı affedebileceğini ilan ediyor. Ve rahmetimden ümidinizi kesmeyiniz emrediyor. Dolayısıyla insan kusursuz olmayacak düşecek. Ama düştüğü zaman fark edip hemen itiraf edip bir daha dönmeme azmiyle Cenab-ı Hakk'a sığınacak. Bu şekilde insan kusurların kusurlarından kurtulabilir. Burada önemli bir nokta var. Nefsini itham eden diye. Şimdi insan sadece akıl ve kalpten ibaret değil. İnsan nefis, heva, his, vehim gibi başka duygular da var. Zaman zaman bunlar akıl ve kalbe hükmetiyorlar. Daha galip geliyorlar. Yani burada şöyle bir anlam çıkabilir. Nefsini itham etmek kendini küçük görmek, hakir görmek anlamına geldiği için Birçok insan bunu kabullenemiyor. Çünkü insanın kendine değer vermemesini, kendisini değersiz bulmasını oldukça yıpratıcı ve yıkıcı bulabiliyorlar. Fakat burada önemli olan insanın zatı değil. İnsanın zatında bulunan birçok cihazdan bir tanesi diyelim nefisdir. Nefsi itham etmektir. Nefsi itham etmek başka, akıl ve kalbi itham etmek başkadır. Mesela Hazreti Yusuf aleyhisselam nefsini itham ediyoruz. Kendini değersiz mi görüyoruz? Bilakis Cenab-ı Hakk'ın mühim bir elçisidir. Şanlı bir elçisidir. Bu, aç bu açıdan akıl ve kalp planında Cenab-ı Hakk'ın em emrinde ona kul olmak, bütün insanlar sultan olmaktan çok daha yüksek bir mevkiyedir. Nefsini itham etmesi onun şahsını küçültmez. Nefsin desiselerinden insanı kurtarır. Üstad 21. Lema İhlas'ın çok sıklıkla okumamızı talep ettiği 21. Lema İhlas'ın bir kısmında buna dair şöyle bir ifadesi var. Risale-i Nur şakitlerinin kalbi, aklı, ruhu böyle aşağı zararlı sufli şeyler teneresiz üretmez. Fakat herkeste nefse mahre bulunur. Bazıda hissiyat nefsiye damarlara ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun rağmını olarak icra eder. Yani bazı hisler. Bazı hevesler, bazen damarları ilişiyor. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun ramına olarak icra eder. Yani kalp, akıl, ruh farklı şeyler istemelerine, farklı şeylere inanmalarına rağmen adeta bazen hissiyat bunları susturuyor. Sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı ittiham etmem. Yani sizin kalbiniz, ruhunuz, aklınızı suçlamam. Bu çok önemli. Yani nefsi suçlamakla akıl, kalp ve ruh sizi suçlamak ayrı bir şeydir. Dolayısıyla mesela Üstad da benzeri ifadeler kullanıyor başka yerlerde. Mesela ey nefse emmarem sana tabi değilim sen istediğin şeyin peşine düş ve istediğin şeyi ibadet et. Yani nefsini ayırıyor. Nefis taparcasına Cenab-ı Hakk'ın rızası dışındaki dairelere saldırıyor adeta. Onların peşinde koşuyor onlarla heyecanlanıyor. Nefsin vasfı bu. Dolayısıyla insan zaman zaman nefsinde bu tarz şeyleri görünce ben bitmişim, ben adam değilim e, tarzına girmemesi gerekiyor insanın. nefsin ayırması lazım. Ve hey nefis sen beni bu duruma getirdin. Ben akıl ve kalbimi ve ruhumu kullanıp senin bu ivalarına, bu deselerine kapılmayacağım deyip insanın kendine gelmesi gerekir. Nefis zaten adidir. En pespaya şeyleri arzular. Fakat akıl ve kalp farklıdır. Dolayısıyla imanın mahalli akıl ve kalptir zaten. Nefis değildir. Nefis kabre girinceye kadar imtihan vesile olması açısından dipdiri ayaktadır. Kendisi ölse bile damarları baki kalıyor. Üstad onu değişik yerlerde ifade ediyor. Bu son derece önemlidir. O yüzden nefsimizi itham etmekten çekilmemeliyiz. Nefsini itham etmek zatını itham etmek demek değildir. Bu son derece önemli bir nokta. Üstad Hazretleri bununla alakalı değişik ifadeler kullanıyor. Yani nefis daha önce okumuştuk. Orayı kısaca bir tekrar göz atarsak, onun işaretinin son kısmında insanın kalbinde lümeyi şeytaniye denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vahime'nin telkilatıyla konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini. Evet, bu çok önemli. Yani insanın kalbinde öyle bir merkez de var. Şeytanın üflediği bir merkez burası. Şeytanın yoldan çıkardığı bir merkez. Ne yapıyoruz? Bu kuvve vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini. Yani insan şuna inanıyor bunu biliyor ama ona muhalif hareket edebiliyoruz. Dolayısıyla nefis ve his o insanda hüküm ediyordur. Yoksa o insan bilgisinde ve imanında bir problem yok. En fazla e, nef akıl ve kalp nefse göre beslenmediği için zayıf düşmüş olabilirler. Hissen ve hatsen herkes nefsinde görmez. Herkes bunu aleminde yaşıyor. Değişik zamanlar, değişik vesilelerle. İnsan kendisini bazen son derece zayıf hissediyor günahlara karşı. Bu son derece önemli. Akıl ve kalp bundan ciddi oranda rahatsız oluyor. ...ama nefis hükmediyor... ...ve bazen akıl ve kalbi mağlup ediyor. Evet. Bu lüme şeytaniye ve şu kuvve vahime... ...bir kulak ve bir dil olduklarından... ...ona üfleyen ve bunu konuşturan... ...harici bir şahs-ı şerirenin... ...vücudunu hissas ederler. Yani bizim alemimizde bulunan... ...bir kulak ya da bir dil gibi... ...bir merkez var. İşte oraya şeytan üflüyoruz. Yani adet orası şeytanın... ...borazanlığını yapıyoruz... Dolayısıyla alemimizde bazı sesler, bazı duygular duyuyoruz, işitiyoruz, yaşıyoruz. Bunlar bizim sesimizin, aklımızın, kalbimizin sesi değil. Onun duygusu değil. Şeytani şeyler bunlar. Dolayısıyla zaman zaman aklımıza çok çirkin şeyler gelebiliyor. Vesvese diyoruz bunlara. Çok değişik fikirler görünebiliyor alemimizde, iç alemimizde. Bunlara kulak asmamak gerekiyor. Şeytanın işi bu, vazifesi bu. Ve ona böyle bir cihaz verilmiş. Alemimizde ne için verilmiş? İmtihanı vesile olsun diye. Evet. Dolayısıyla dönüp nefisle zatımızı ayırmamız gerekiyor. Nefsimizi sürekli itham etmek durumundayız ki daha güzel yolları bulalım. Şimdi kendi kendimize nefsi itham etmemiz var. Yani nefsin tenkit. ...tenkide dayanamadığını üstad burada vurgulamış oluyor. Onda çok ciddi bir hastalık olduğunu söylüyor. Nefis tenkide dayanamıyor. Yani kendi kendimizi tenkit etmeye de dayanamıyor. Bir başkasının tenkidine hiç dayanamıyoruz zaten. Burada önemli bir nokta. Aslında başkaları üzerinden düşünürsek... ...yani nefsim bizde bulunan bazı hata ve kusurları biz zaten göremiyoruz... İşte nefis kendisine muhabbetle baktığı için ama zaman zaman bunu dışımızdaki bir arkadaş bize ihsas ettiği, hissettirdiği, hatırlattığı zaman kırılıyoruz. Yaralayıcı oluyor tenkit. Ama aslında üstad bununla alakalı işte koynumdaki ya da boynumda bir akrep bulunsa, biri onu söylese bundan memnun olmak gerekir herhalde. Dostluğun da gereği budur. Dostun bunu söylemesi lazım. Dostluğun icabıdır. Bizim dostluğun icabı dostun bu tarz ikazlarından memnun olmamız gerekir. Çünkü bu bir koynumuzdaki ya da boynumuzdaki bir yılan bir akrep değil. Ebedi hayatımıza zarar verecek şeyler olabiliyor. Mesela itikadımıza dair bazı tenkitler meydana geldiğinde durup bunu ciddiyetle düşünmemiz lazım. Çünkü itikattaki küçük kusurlar çok büyük çünkü ebedi hayatımızı tehlikeye sokabiliyoruz. İmanı bir tek mevzudaki bile insanın hatası. Diğer taraftan yine bizde bulunan bazı hatalar ve kusurlar sosyal hayatımızı tehdit ediyor. Huzurumuzu tehdit ediyor. Dolayısıyla bunu bir arkadaşımız bize telkin ettiğinde buna karşı mutlaka duyarlı olmamız gerekir. Zaman zaman bu tenkitler haksız bile olabilir. Ama varsın olsun ya varsa deyip bir tenkit edip bir tetkik edip alemimize bakıp varsa böyle bir hatayı giderme yollarını aramamız gerekiyor. İşte yolda yürürken önümüzde bir kuyu var ve bir arkadaşımız ona haber veriyorsa bu bizim dostumuzdur. Kuyu var ama arkadaşımız sessiz kalıyorsa bunun sessiz kalması bile bize bir çeşit düşmanlık hükmüne geçiyor. Çünkü önümüzde bulunan kuyu haber vermesi lazımdı. İşte bu kuyular itikat aleminde, psikolojik aleminde, sosyal alemde önümüzdeki bizde bulunan kusurlardır. Bu kusurlar izah edilmezse bizim hem içtimai... Hem psikolojik hem ebedi hayatımızı tehdit eden çok ciddi bir unsur oluyor. Dostluğun gereği budur. Dolayısıyla dostluğun tenkidine karşı insanın ta takınması gereken tavır da budur. O zaman insan nefsini niye müdafaa etsin ki? Nefis bu haliyle bizi cehenneme sürüklemeye çalışan şeytanın yaltakçısı olan iç alemimizde onun bir ileri karakolu adeta. Dolayısıyla nefse e sahip çıkmak değil her vesileyle onu tenkid etmek. Ve onun tenki edenlere karşı da e, gayet sağlıklı bir şekilde e, itinayla e, kızmadan hatta onları tenkide teşvik ederek şahsi tenki de teşvik ederek insanın olaya bakması gerekiyor Bu oldukça önemli bir e, mevzu Evet. Diğer taraftan da işte şey, nefsin telkinlerini kendimizden bilmememiz gerekiyor. Şeytan vasıtasıyla o telkinleri bize veriyor. Zaten nefsin sözünü kalbimize, aklımıza mal ettiğimiz zaman çok ciddi rahatsız oluruz. Şeytanın en mühim desteklerinden bir tanesi de budur. Şeytanın en mühim daha önceki bahislerde geçmişti. Kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Şimdi şeytan bir telkin veriyor kalbimize. Biz zannediyoruz kalbimizin sözü bu. İçimden böyle geliyor, böyle yapmak istiyorum, canım böyle istiyor şeklinde. Şeytanın sözünü kendimize mal ediyoruz. Ve bazen bundan rahatsız oluyoruz. Rahatsız oluyoruz biz kalbimiz bozulmuş zannediyoruz. Oysa kalbimizin rahatsız olması diyor üstad. O sözün kalbimize ait olmadığını gösterir. Evet. Dolayısıyla şeytanın bu mühim destesi hem şahsi hem içtimai hem ebedi hayatımızı çok ciddi ilgilendiriyor. O yüzden burada üstah bize net bir şey veriyor. Yani nefis gibi, nefsin avukat gibi kendini müdafaa etmemesi tersi nedir? Savcı gibi adeta sürekli kendini suçlaması gerekiyor insanın. Bu başkalarının tenkitleri içinde geçer. Yapılan tenkitlere de böyle bakmak lazım. Evet. Üçüncü nokta. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsad eden bir desiseyi şeytaniye şudur ki. İnsanın sosyal hayatını ifsad eden, bozan şeytani bir desise de şudur ki bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Az önceki insanın şahsına yapılan tenkitlerdi. Burada da başkalarının bizim şahsımıza yönlendirdiği tenkitleri ya da bizim başkalarının şahsına yönlendirdiğimiz tenkitleri de alıyor üstad. Onun için böyle bir kardeşliği var ikinci ve üçüncü noktanın. Evet. Nasıl bir şey? Bir müminin bir tek seyiyesiyle bütün hasenatını örter. Yani bir mümin kardeşinin bir tek kötülüğünü görür, bütün iyiliklerini siliyor bir kalemde. Bir tek Yıllardır beraber oldu can arkadaşlar, bir tek meseleden dolayı birbirine düşman kesiliyor. Bu aklın alabileceği bir şey değildir. Yani az önce nefis e, muhabbetle kendine baktığı için hatasının kusurunu görmüyor demişti ya. Burada da nefret ve kinle baktığı için karşı tarafın iyiliğini görmüyor. Bir tek kötülüğünü görmekle o insanı defterden siliyor. Bu şeytanın çok mühim destelerinden bir tanesi. Şeytanın bu destesini dinleyen insafsızlar o mümine adavet ederler. Bir mümine karşı kim duyuyoruz Halbuki Kur'an bize emretmiş. Bir mümin diğer müminin kardeşidir. Hadiste de emredilmiş. Üç günden fazla birbiriyle sözü kesmek helal olmuyor. Dolayısıyla insanın Mümin kardeşine karşı tavrı bu olmalı. Affedici olabilmeli. Halbuki Cenab-ı Hak Haşir'de adaleti mutlaka ile mizan ekberinde amal mükellefini tarttığı zaman hasenatı seyyata galibiyetin mağlubiyetin noktasında hükmeler. Cenab-ı Hakk'ın adaleti nasıl ceryenecek Haşir'de? Mizan kurulacak. İyilikler bir tarafa, kötülükler bir tarafa. Hangisi galip gelirse o insan mesela... İyiliği ağrı basarsa cennete, kötülüğü ağrı basarsa cehenneme gidecek. Evet. Dolayısıyla bizim de böyle davranmamız lazım. Bir insana karşı sevelim mi, sevmeyelim mi? Yani e, kalbimizin cennet tarafına mı, cehennem tarafına mı koyalım o insanı? Bunu tarttığımız zaman adil olmamız gerekiyor. İyiliklerini bir tarafa koyup, kötülüklerini bir tarafa koyup öyle davranmamız lazım. Ama insan öyle yapmıyor. Hem seyahatin esabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasen ile çok seyyatı örter. Cenab-ı yine Kereminden bu bize. Yani kötülükler kolay işlenebilir insan, çabuk düşebiliyor. Ee, yani yapmak kolay, yapmak zor, yıkmak kolay gibi, yıkılmak da düşmek de kolay oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak iyilikleri on katına, yüz katına, bin katına, otuz bin katına e kadar yazarken, Kötülükleri tek tek yazıyor. Yani en küçük bir on verildiği söyleniyor. Bu ne anlama geliyor? Yani şimdiki sınavlarda işte dört yanlış bir doğruyu götürür. Tarzı gibi adeta on yanlış bir doğruyu götürüyor. En az. Evet. Dolayısıyla bir insandan on tane yanlış görüp bir tane doğru görsek o insan nötrleşiyor. Yani on insanı nefret etmeye gerek yok. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak bazen bir tek iyiliği yüzünden o insanın birçok günahını silebiliyor. İşte şimdi özellikle mesela Kadir gecesi gibi bir gecede insanın bir tek Kur'an harfine Cenab-ı Hak 30 bin sevap verebiliyor. 20 bin sevap verebiliyoruz. Son derece önemli. Demek bu dünyada o adalet ilahi noktasında muamele gerektir. Madem biz Cenab-ı Hakk'ın kuluyuz, Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanmak durumundayız. Cenab-ı Hakk'ın adaleti böyle, biz de öyle davranmalıyız. Davranmalıyız ki Cenab-ı Hak bizi sevsin. Evet. Tabi burada öne, öze, ö, önemli üzerine durulması, durulması gereken şeylerden bir tanesi deşiyorum. İnsan mahşere kendini e, belki varsayıp günahlarının seyahatlarının tartıldığını e, gözün önüne getirip, işte o zaman denge'nin nasıl ne anlama geldiğini tam günaha doğru kaymaktayken efendim ağırlık bir sevapla dengeye gelmesi veya sevabın ağır basmasının ne anlama geldiğini, nasıl bir sonuç doğuracağını, insan düşündüğünde bunu çok daha net anlıyor. Yani küçücük bir şeyle cehenneme düşme ihtimali ya da cennete gitme. Bu son derece önemli. O zaman insan kılı kırk yararak hesaplanmasını ister sevaplarının. Sadece günahlarının esas alınmamasını ister. Dolayısıyla insan birisini tenkit ederken, Kendisini de onun yerine koyup öyle tenkit etmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın kendi günahlarımıza baktığımız öyle günahlarımız var ki mahşerde Cenab-ı Hak bizi sevabımızı, günahımızı teraziye koyduğunda yani birkaç günahımızdan dolayı bizi cehenneme atsa hoşumuza gider miydi? Değil. Dolayısıyla biz de aynı şekilde davranmalıyız. Yani Cenab-ı Hak'tan biz adalet istiyorsak cenab rahmet bekliyorsak, af bekliyorsak bizim de diğer insanlara karşı rahmetle, afla, adaletle muhamet etmemiz gerek. Onun için birçok yerde ayette geçiyor, mealen bir hadiste de şöyle geçiyor. Siz yerdekilere merhamet edin ki Allah da size merhamet, göktekiler de size merhamet etsin. Merhamet etmeyene merhamet edilmez mealinde hadis-i şerifler var. Dolayısıyla insan eğer af istiyorsa, adalet merhamet istiyorsa kendisinin de öyle davranması lazım. Dolayısıyla birisi bizi tenkit ettiğinde efendim e, veya bizim biz birisini tenkit ederken öyle diyelim nasıl burada temel vurgu oraya çünkü biz birisini tenkit ederken çok e, adil olmamız gerekiyor. Aklı selim elimizden bırakmamız gerekiyor. İyiliğini kötülüğüne kıyaslayıp ona göre onu sevmek ya da sevmemek tarzında bir muamelede bulunabiliriz. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiğeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Yani sayıca üstün gelmeyebilir ama bazı insan öyle güzel vasıfı var ki mert bir insan. Sırf mertliğinden dolayı o insanın birçok kusurunu göremeyebiliyoruz. Aynı şekilde bir mümin de zaten binlerce güzel vasıf oluyoruz. Namaz kılan, aynı Rabbe ibadet eden, aynı peygamberin ardından giden, aynı kıbleye yönelen, belki akrabamız... Efendim olan ve birçok yönden bizden muhabbeti hak eden bir insan. Dolayısıyla zaten kemiyeten de çok büyüktür o günahının yanında o. Değilse bile işte bazı yönlerini ele alıp iman cihetiyle, İslamiyet cihetiyle mukaddes olduğunu nazara alıp o insana nazar ile bakmak, affedici olmak gerekir. ''Belki kıymetler bir tek hasene ile çok seyyatına nazar af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyye yüzünden unutur, mümin kardeşini adavet eder.'' Evet, böyle oluyor maalesef. Bir tek hatasıyla bir insanı defterden siliyoruz. Ona kin ve nefret duyuyoruz. Günahlara girer. ''Nasıl ki bir sinek kanadı göz üstünde bırakılsa bir dağı setreder göstermez.'' Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyye ile dağ gibi hasenatı örter, unutur, mümin kardeşine davet eder. Çok mühim bir misal. İnsan sinek kanadını gözünün önüne getirdi bir dağ görünmüyor gerçekten. Dolayısıyla bir insan da bir kardeşinin gözünü, şey, e, günahını gözünde çok büyütürse, o küçücük günah yüzünden dağ gibiliklerini görmüyor. Bu adaletsizliktir, bu muvazenesizliktir, dengesizliktir. Ve de en önemlisi aslında içtimai hayatta en önemli şey olan muhabbetin katilidir zehiridir. Evet Dolayısıyla bu zalim damardan insanın kurtulması gerekiyor Onun için sürekli kendisini bu konuda sigaraya çekmesi çek etmesi gerekiyor Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyiye ile dağ gibi bir hasenatı örter, unutur. Mü'min kardeşine davet eder. İnsanların hayat içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. Evet. Bugün de sohbetimizi burada bitirelim. Bununla alakalı bir itikadi bir mevzu var. İnşallah bir sonraki sohbetimizde bunu paylaşırız. سُمْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِّينَ وَاَخِرُ الدَّاوَانَا الْحَمْدَ رَ